Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı İsmail Ağa Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet lalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? Buldum. iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimizi hamdusuna alır. Rabbim Hı -hı. iyilikler Hı -hı. versin inşallah hocam. Hı -hı.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 Ancak mes miktarı ne kadarına mes etmek farzdır? Bununla alakalı Hanefi fukası diyor ki dörtte birine mes etmek farzdır. Peki ayet-i kerimenin dörtte birine delaleti kat'i midir? Bu kat'i Değil. değildir. Ee, zira Şafi mezhebine göre işte mes denilebilecek bir şeyin olması yeterlidir diyor. Hmm. Dolayısıyla bir parmakla dahi başa mes vermek yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Bu manada ayet-i kerimenin başın dörtte birine meshetmeye delalt-i olmadığı için dörtte bir miktarının meshetilmesi farzdır dense bile buradaki farz iştihadi bir farzdır. Hı hı. Tabii buna vacip kavramı söylenmiyor, vacip tabiri söylenmiyor. Ee, bu da bir kavram tabiri. Çünkü müstakil olan ibadetlerde vacip ama bir farzın ile alakalı olan zanni delille sabit olana ise farz, farzi i tabiri kullanılıyor. Ama sonuçta aynı şeydir. Yani her ikisinin delili zannidir. Hı hı.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 Tabii bu şüphe ıslahı manada bir şüphe evet. vardır ee, ki buna haberi vahid deniyor. Haberi vahid ise kat'i bir hükmü ifade edebilme mukavemetine sahip değildir. Hı -hı. O zaman deniyor ki vurudu zannidir ama delerti kat'idir. Hı -hı. Bu da yine farzı ifade edemeyeceği evet. için bu da bir zan oluşturmuştur. Hı -hı. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. O yüzden evet farzların ayeti kerimeyle sabit olabileceği gibi hadis-i şeriflerle de farz sabit olabilir. Hı -hı. Ama bunların vurudunun katı olması ve delaletinin katı olması durumunda. Hı -hı. Veya farz tabiri hadi farza da söylenebilir. Yani muhtelef unfi olan meseleler, imamlar arasında ihtilaf edilen bir konularda da farz tabiri kullanılabiliyor. Bu vacip kavramıyla da izah edilebilir. Söz gelin işte kurbanda kurban kesmek Hanefi fıkhına göre vaciptir deniyor. Oysa Şafi mezhebine göre sünnettir. Hmm. Ee, peki vacip yani farz manasında evet. farz-ı işte, hadi, işte ama delilinin vurduğundaki zanniyet veyahut da ayet-i kerimenin delaletindeki zanniyetle alakalı farz mertebesinden bir edna mertebeye düşmüştür.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 Bu manada bir şey söylemem doğru olmaz. Yani takvimlerde onlara, bile değişiklik olabilir. Onlara uymak evet. doğrudur veya değildir diye e, bu şekilde ezbere ifadelerde bulunmak e, doğru bir şey değildir. Hı hı. E, ancak biz e, fıkhın öngörüsü nedir? Yani e, normalde vakit nedir? Sabah namazının vakti fecrin doğumu, fecr-i sadık diye tabir ettiğimiz takvimlerde imsak diye ifade edilen hı hı. zamanın girmesiyle başlar.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 Güneş arasında her hangi dilimde kılarsa kılsın bu kişinin namazı sahih olur. Sadece faziletle alakalı. Son vaktinde kılınması Hanefi fıkhına göre faziletli görülmüşken Şafii fıkhına göre ilk vaktinde kılınması daha faziletli görülmüştür. Ama bu faziletle alakalı bir görüş farklılığıdır. Evet. Namazın sıhatiyle bağdaştırılan bir farklılık yoktur. Evet. Peki kişi sabah namazına başlasa veya da sabah namazını kılmak için kalktığında vakit daralmış olsa, bu durumda arkadaşımız diyor ki işte tadil-i riayet ederek, böyle bir durumda namazımızı kaçırmama adına namaz sahi olacak şekilde kılmamız gerekir. Yani gerekirse sünnetleri de terk ederek,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 gerekir. Peki varsayalım namaz içindeyken vakit çıksa yani güneş doğmuş olsa hı hı. E, bu durumda iki mesele söz konusu. Bir son teşehüdü yapıp da teşehüd miktarı oturduktan sonra mı vakit çıktı yoksa daha henüz teşehüdü yapmadan mı vakit hı. çıktı? E, İmam-ı Azam Ebu Hanife açısından Allah ona rahmet eylesin hı. ikisi arasında bir fark yoktur. Yani teşehüd Önce de veya sonra da eğer vakit çıkmışsa, kişi namazdan çıkmadan vakit çıkmış ise ve bu takdirde o namazın bozulacağı ifade edilir Ebu Hanife'ye göre. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed ki buna fıkıh babında İsnaşeriye derler. 12 meseledir ee, imamlar arasında muhteref unfi olan bir mesele. Hatta buradan çıkartılan bazı meseleler vardır. E, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin. onlara göre ise şayet teşehhüdü yapmışsa yani farzi yerine getirmişse daha henüz selam vermeden vakit çıksa da namazı sahiptir diyor. Hı. Ama teşehhüdü yapmadan vakit çıkmışsa namazı sahit değildir. Evet. Sonuç olarak şöyle bir şey tablo karşımıza çıkar. Teşehhüdden önce vakit çıkarsa ittifak ile herkese göre namaz bozulur. Ama teşehhüd yapıldıktan sonra namazdan çık namazdan da çıkarsak ondan sonra güneş doğmuşsa ittifakla herkese göre namaz sahittir. Evet. Peki teşehhüt yapıldı ama dahil selam ile namazdan çıkmadan güneş doğduysa evet. işte bu nokta ihtilaflı bir nokta. Ebu Hanife'ye göre namazı bozulacak. İmam-ı ve İmam Muhammed'e göre ise e, namazı sahih olacaktır. Tabi ihtiyaç sadediğinde böyle bir durumda e, keraat vakti çektikten sonra yani işrak vakti girdikten sonra iade edilmesi güzeldir. Efendim. Ebu Hanife'nin iktilafından da kaçmış olmak adına. E, bu noktadan hareketle El-Berda'i, e, İmam-ı Muhammed'in talebelerden El-Berda'i, Ebu Hanife'ye nispet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 güneş doğmadan namazımızı bitirmemiş olmamız. Hı hı. Ama varsayalım ki selam verdik, baktık ki güneş doğmuşsa, o zaman onu işrak vakti girdiği zaman iade etmemiz ihtiyaç olasa gerektirir. Sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet hocam. Yine böyle bir durumda sünnetiyle beraber kılmak mı daha doğrusu yoksa sadece farzını kılmak mı?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 İmam Muhammed'e nisbet edilen bir görüş olarak ki muvatta da bu vardır bu görüş, diyor ki, öğle vakti girene kadar, yani öyle vaktinden önceki keraat vakti girene kadar sabah namazının yanında olarak sadece sünneti dahi kaza edilmelidir. Hı -hı. Dolayısıyla yine bu gibi yani ibadet bahislerinde her daim ihtiyatla hareket evet. etmek elzemdir, güzel Kesinlikle. bir şeydir. Ee, o yüzden böyle bir durumda vakti ki vakit çıkacak sünneti kılmamız durumunda farzdan olacağız. farza dururuz, farzımızı kılarız. Ama namaz bittikten sonra, yani vakitte çıkmış Hı -hı. olduktan sonra, işraktan sonra sabahın sünnetini İmam Muhammed'in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 İslam hukukunda mecelle Ahkam-ı Adliye diye bir kitap vardır. 1851 maddeden oluşan, 9 yılda tamamlanan Ahmet Cevdet Paşa Başkanlığında ve son dönem Osmanlı'da anayasa olarak değerlendirilen bir kitap. Bunun ilk 99 maddesi kavaydi fıkhiyedir. Umumi kaidelerdir, umumi kurallardır. Geri kalanda 10 tane de kitap vardır içinde, bölümler vardır. İşte alışveriş bölümünden tutun. İşte kira bölümü vesaire gibi bu şekilde Hı. sıralanır. Bu kavait bölümünde yani umumi kaideler bölümünün 30. maddesi olsa gerek allah Alem, e, yanlış da olabilirim. Orada şöyle bir kuraldan bahsedilir. E, Tabi bu kuralların da hep arka planında hadis-i şerifler vardır Hı. çoğunluk itibariyle. E, orada şöyle bir kuraldan bahsedilir. E, bir mefsedeyi def etmek bir maslahatı celbetmekten daha evladır.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 işlenmesine sebebiyet evet. olacaktır. Bu durumda hangisini tercih edeyim? Günahı işleyerek bu faydayı mi temin edeyim yoksa faydayı temin etmeyeyim, günahı işlememiş mi olayım? İşte tam bu noktada bu kural devreye girerek diyor ki o mevsedeyi terk et yani o mevsedeyi işleme ve lefkisi o faydayı işlememe adına olursa evet. bile. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinden istidlal ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor size bir şeyi emrettiğim zaman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 Kesinlikle ama yapmayın. kesinlikle onu yapmayın ama emrettiğimi yerine getirmekte ise mestataatü ifadesi vardır. Güç yetirdiğiniz kadar, Hı -hı. imkanınız kadar. İşte buradan yola çıkarak ehliyenim. Demek ki bir mefsedenin def edilmesi bir faidenin celbedilmesinden her halükarda daha Aynı. üstündür, daha evladır olması gereken böyledir. O yüzden kesinlikle bu kardeşimize tavsiyemiz sen tamam gerekirse o hayrı yapama onlara iyilikte bulunma ama kesinlikle ve kesinlikle faize bulaşma. Kardeşimiz bulaşmış bu akrabalarına yardım Tabii etmiş. Artık yapılacak bir şey yoktur. Tövbe istiğfar edecektir. Hmm. Bir daha böyle bir günah işlememeye azmedecektir, kasdedecektir. Eee hmm. ve o faizden de ne kadar çabuk kurtulabiliyor ise Anladım. bütün gayretini sarf ederek ondan kurtulmak üzere çalışacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam zekatımı kardeşimin düğününde ona takı yapmak caiz midir?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 Neticede kardeşli bir akrabadır. Hı hı. Burada da deniyor ki kural olarak usul ve furusuna veremez. Usul yani üst soy, Kesinlikle. furu evet. ise alt soy demektir. Babası, dedesi veyahut büyük babası, ninesi, ananesi, babanesi bunlar üst soydur. Bunlara veremeyeceği gibi alt soyu işte çocuğu, kızı, oğlu, oğlunun oğlu veya işte kızının, oğlunun oğlu vesaire bu şekilde aşağı doğru ne kadar inerse inin. Bunlara veremez. Ama cavanip diye tabir ettiğimiz...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 Değil aynı ortamda bulunmayı ki orada işte tatile gittik diyor veya farklı şeylerde hı. bulunduk diyor. Bunlar dillendirilmemesi gereken, söylenmemesi gereken çünkü ciddi büyük günahlardır bunların.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 İşte benim kalbim temizdir, şöyledir, böyledir. Bu söylemler tamamıyla şeytanın kişiye kullanmış olduğu silahlarıdır, ve vesveseleridir. Bunlara itibar edilmemelidir. O yüzden bu konuda net çizgimizi belirtmekle beraber yine de böyle bir evlilik yapmaları sahimidir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 hal konularını, bizlere farz olan konuları en iyi şekilde bilmemiz lazım. Bunlar içinde işte aile olarak, anne baba olarak da evlatlarımıza belli zamanlarda 15 dakika, 20 dakika neyse artık Gün içerisinde bu İlmihal konularında anlatmamız lazım evet. anne baba olarak da görevlerimiz. Ee, diğer soruya geçecektik ama ilk vaktimizin sonuna geldik hocam. Ee, kıymetli izleyenlerimiz kısa bir araya gideceğiz. Arın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Evet.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 Arkasındaki cemaat bayan da hanefi Sanefi olsa ya. biz bu durumda hanefiye göre değerlendirilerek bu cemaatin mekruh olduğunu mu söyleriz? Yoksa şafiye göre değerlendirilerek bu cemaatin mekruh olmadığını mı söyleriz? Hı -hı. Tabii bunun misallerini farklı boyutlarla da değerlendirebiliriz. Hı -hı. Bu konu e, vitir namazında hanefi olan bir kimsenin şafi olan bir imamı uyumasık meselesinde kitaplarımızda incelenir. Hı -hı.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 Altın ki hırkaten yaratılış itibariyle paradır. Karşılığındaki TL veya da döviz cinsi de paradır. Bu alışverişi sarf akdi olarak değerlendirilir. Evet. Ve sarf akdi faizin en fazla cari olabileceği bir akit yapısına sahiptir. Hı -hı. Burada aranan iki özellik hususiyetle. Eğer takas edilen şeyler aynı cins mal ise altın altın gibi para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 hani 500 lirayı sona vermiş olsaydı onda şöyle onlara. bir şey var bununla alakalı hukuksal itibariyle evet. Kitabül asılda, yani Hanefi mezhebinin en temel kitaplarından İmam Muhammed'in kitabında bununla alakalı bir ibare var. Dirhem ve dinardan bahsediliyor. Altın para, gümüş para. Taraflar bir araya gelerek bunların takasıyla dair alışveriş yapsalar ancak bir taraf vermesi gereken dirhemi verecek parası olmasa yanında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 Ama bizim e, normal şartlarda biz şimdi biraz sonra vadeli bir akit yapacağız. Ama bunun caiz olabilmesi için sen bana borç ver şeklinde olursa farklı açıdan hmm. e, sınıfta kalabilir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. E bir borç verme ki menfaati celb ediyorsa bu bir faizdir. O kuyumcu arkadaşının sana borç vermedeki gayesi kendisinden altın almansa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 ee, özgüveniyle alakalı olan bir meseledir ki tabi bunu da yani irdenemek de pek doğru değildir. Ama bu değil. Buradaki mademki bir vazifedir bunu yapacak da başka birisi yoksa onları münferiden kılmaktansa bu kişinin imamlığa geçmesi gerekir.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 daha sonra işe kalkmak çok zor oluyor. Ee, bununla ilgili zaten cevabı biraz önce de vermiştik evet, hocam. Programımızın birinci bölümünde evet. buna değmiştik. Sabah namazının vakti imsak ile güneşin doğum esnasındaki vakittir. Sadece bu vakitlerdeki öncelik ve soruluk faziletle alakalı evet. bir meseledir. Bu yüzden eğer imsak atmışsa yani fecir doğmuşsa bu kişinin sabah namazını kılmasına mani bir durum yok. Ama fazile son vakittedir ama dediği gibi Ramazan-ı Şerif'te genel itibariyle ilk vakitte İmsak. kılınıyor. İmsak vakti attığı zaman çünkü nam, ezan o zaman okunuyor. Hı hı. Veya ümre veya Hacca giden kimseler de zaten e, Haram-ı Şerif'te veya Mescid-i Nebevi'de ilk vakitte kılınıyor.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 Burada birkaç meseleye temas etmek isterim. Evet. Öncelikle e, amel kesir meselesi yani namazda yapılacak olan amel, eylem ne kadar olursa namazı bozar, hmm. ne kadar olursa namazı bozmaz. Evet. Bu konu temas edilmesi gereken bir mesele. <gülüyor> Diğer bir ifade de ki namazı bozulacak olsa bile insanların huşusunu bozacağına, kendi namazını bozsun.'' tabiri hmm. kullanılıyor. Bu e, fıkhi bir talil değil. Tabii bilmiyorum böyle bir fetva yayınladılar mı. E, şöyle değil. E, huşusuz kılınan namaz namazdır yine. Yani sıhhat Hı. açısından namaza mani değil.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 Ancak bu tanımlar içinde en sağlam olan ve Ebu Hanife'nin fıkhına en uygun olan kendi ifadeleri doğrultusunda Esrem kandinin kişinin kendi zanlı galibidir. Benim bu yaptığım amel çoksa diyebiliyorsa bu ameli kesirdir. Benim yaptığım bu amel çok değildir diyorsa bu ameli kaleldir. Evet. Kişinin kendi <gülüyor> kanaati, bazıları hariçten bakan kişinin kanaati şeklinde söylese de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 Dört kere, dört kere dediğimiz alakalı. Yani evet. tanımlarla alakalı. ameliyesinin tanımlarıyla alakalı. Ve bu tanımlarından en sağlam olan, en kabul edilen de dediğimiz gibi kişinin kendi zannı galibidir. Ama tabii bu avama pek ifade edilmiyor. Çünkü Hı -hı. bu biraz elastikidir. Evet, yani kişiden yöntem. kişiye değişebilir. O yüzden bazıları bunu camitleştiriyor. Bir rükünde üç tenden hareketten fazla olmayacak. İşte bir geldi, iki gitti, üç kere yaptı, namaz bozulu şeklinde. Ama bu tamamıyla meseleyi... yani ...muşakhaslaştırabilme adına söylenen evet. sözlerdir. Az olan kişinin kana kanaatidir. Hmm. Bu kanaata göre bu amel çok amel değil ise namaza zarar vermeyecektir. Evet hocam. Ama tabi Bir... bu gibi durumların tamamında ihtiyatla hareket etmek en güzelidir. En güzeli olur. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Ee, hocam eşim beş yıl önce her iki akciğeri hastalıklı olduğu için... Akciğerlerinin yarısı alındı ve her gün iki veya üç kere makinayla ilaç almak zorunda ve düzenli hap kullanmak zorunda. Dolayısıyla oruç Ne yapmamız gerekir? Öncelikle Rabbim şifa versin. Hatta Hocam sadece hastaları değil, tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Zor bir durum. Onlar için de zor, onlara hizmet edecek olan Kesinlikle. kişiler için de zor ama tabii ki mükafatı bol olan bir şey. İnşallah ahirette. E, manada Rabbim e, sabr-i cemini göstermeyi de nasip etsin. Amin.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 Bir fitre miktarı fidye Hı. verecektir fakirlere. Hatta bunu toplu halde de verebilir. Ama Ramazan-ı Şerif girdiği zaman verebilir. Girmeden Hı. veremez. Bu da bunu yapar. Hatta bunu yapacak imkana da sahip değilse, yani maddi imkanı hiç yoksa yapacak hiçbir şey yoktur. Ama diyelim ki fidyesini verdi, daha sonradan Mevlam sıhhat verdi, sağlık verdi, oruç tutabilecek imkana sahip oldu. Ben nasıl olsa onların fidyesini verdim diyemez, onları bir daha kaza etmesi gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, ee, hocam yaklaşık bir seneye aşkın süredir memurum çoğu zaman işe 10-15 dakika gecikiyorum sabah namazından sonra uyumadığım halde.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 Öncelikle tabii bu kardeşimizi tebrik etmemiz Kesinlikle gerekir. Yani, yani bu duyarlılıkla alakalı aslında <gülüyor> her bir Müslüman da olması hmm. gereken bir duyarlılık. Çünkü netice itibariyle size verilecek olan maaş sizin o kadar bir zamanınızı orada geçinmenize mukabildir. Evet. Yani mesainizin karşılığıdır. Bu mesainizden eğer siz bir kısmını kendi şahsınıza kullanıyorsanız hmm. bu alacağınız bedeli tabii ki bu kadar bölümü hak etmiş olmayacaksın. O yüzden bunun yapmış olduğu güzeldir. Hesap edilir fukarayı. Bu tas ıı, tasatlık edilir. Kuruma vermediği bir şey zordur. Onun takibini yapamazsınız. Yani siz bir üstünüzdeki kişiye bunu iade edeceksiniz. Hı -hı. Onun kuruma iadesi değil de cebine koyma ihtimali de söz konusu olabilir. Hı -hı. Neticede o kurum ammedir. Ammeden çıkıyor. Hı -hı. Amme ise fukaradır, insanlardır, Hı -hı. bütün insanlığın malıdır. O zaman ammeye dönen işte bir camiye verilebilir, bir hayır kurumuna verilebilir. İşte Bak, yol, derken. su vesaire gibi işlemlere verilebilir veya bir fakire verilebilir. Bu şekilde onu versin ee, ki Yani bu hassasiyetle alakalı Efendi Hazretlerimizin de bir uygulamasını aktarmak isterim. Ee, ki büyüklerden bahsetmek güzeldir. Ee, çünkü evet, onların bereket. vesilesiyle meclisimiz bereketlenir, feyizlenir. Efendi Hazretlerimiz e, İsmaila e, Camii Şerif'inde imamlık yaptığı dönemlerde e, ki bizim çocukluğumuz dönemleri de o dönemler birçoğunda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 verdiğini hocalarımız bize aktırırdı. Oysa hakikatta zaten imamın almış olduğu maaş namaz kıldırmasının karşılığı da değildir. Hı hı. Çünkü bu zaten fıkhen caiz olmaz. Evet. Bu e, müteahhirinin ifadesi doğrultusunda o kadar bir zamanla hapsetmesi, kendi maişetinin temini için şahsı adına çalışmayıp da âme için çalıştığından dolayı, âme için hizmet verdiğinden dolayı âme de ona bunu mukavemine bakacak, evet. ona maaş veriyor. Böyle olmakla beraber her bir namaz için bir bedel tayin edip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 Onun yerine kim varsa orada kendisinin halefi vekili, onu onun verdiğini de biz hocalarımız aktarıyordu. Hı. Dolayısıyla bu hassasiyet herkes olması gereken bir hassasiyettir. Yani bunu sadece bir kıssa olarak işte büyükler böyle yapardı şeklinde değil, bunları yapardı ama gereken. bu uygulama ümmete tahallük eden bir uygulama. Hı. Bize bakan bir uygulama sadece imamlar için değil, sadece memurlar için değil, ferdi iş alan,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 O yüzden şöyle dua etmemiz daha doğru olsa gerek Rabbim mahrum eylemeden bizleri kıymet bilmeyi nasip etsin. Amin inşallah hocam. E, Rabbim inşallah bu değerli büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin diyelim. Kıymeti izleyenlerimiz e, vaktimizin sonuna geldik. E, Sizlerde yine sorularınızı imal et. TV ter adresinden bize gönderebilirsiniz. Ve yine yapmış olduğumuz programlarımızın tekrarlarında lalegültv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmekle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın you <music>